Yani bugün dünya içinden çıkılmaz bir hal almış artık. Halep evet. örneğini verdi. Halep'te insanlık ölmesin diye de bir kampanya başlatıldı ha, bu arada. Evet, evet. Halep'li kardeşlerimize e, cenabı ı Hak'tan acil evet. imdat diliyoruz. Aynen. Onlara zulmedenlerin de ıslah olması noktasına dua ediyoruz. E, şimdi cennete giren insan sayısıyla, cehenneme giren insan sayısı noktasında biz cennete daha fazla insan gireceğini duyduk dedi izleyicimiz. Evet. Peki dünyada bu kadar zulüm varken bu nasıl mümkün olacak? Evet. Sizden cevap bekliyoruz evet. inşallah. Şimdi doğrusu Kur'an-ı Kerim'in bize baştan peygamberlerin kıssalarını, hikayelerini anlatıyor. Şöyle peygamberlere bir baktığımız zaman görüyoruz ki her zaman ehl-i delalet, ehl-i şirk, evet. ehl-i küfür her zaman fazla olmuşlar maalesef. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Orada buyurur ki bir cennet ve kıyamet sahnesini tasvir eder. Bize anlatır peygamberimiz. Der ki öyle peygamberler var ki kıyamet günü geldikleri zaman Cenab-ı Hakk'ın huzuruna etraflarında hiç kimse olmayacak. Halbuki bunlar da peygamber olarak gönderilmiş ama kendilerine inanan bir kişi bile çıkmamış. Kimi peygamber gelecek onun etrafında iki kişi olacak. Üç kişi olacak. Bir grup olacak. İşte evet. Musa peygamber gelecek arkasında gerçekten büyük bir kalabalık olacak. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi ümmetinin kendi ümmetinin Diğer ümmetlere nazaran cennette sayısının daha fazla olacağını ifade ediyor. Yani cennette sayılarının fazla olacağı kesim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlerin ümmetlerine göre ümmetidir. Yoksa bütün insanların toplanına geneline baktığımız zaman insanların çoğunluğunun cennete gideceğine dair bir söz söylemek zor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da gerçekten Cenab-ı Hak Yusuf suresinde diyor ki ''Sen onların iman etmeleri hususunda çok ısrarcı olsan da onların çoğu yine şirk üzerindedir, küfür üzerindedir.'' Kur'an-ı Kerim'de o kadar tabirler ''Ekseruhum kafirun, Onların çoğu maalesef kafir olarak gittiler. ''Ve ekseruhum müşrikûn'' Çoğu müşriktir. ''Ve kalîlemme ''Ne kadar az iman ediyorsunuz, ne kadar az iman ettiler.'' Gibisinden dolayısıyla şunu söyleyebiliriz yani. İman çok kıymetli bir şey ama iman herkese nasip olmuyor. Muhtemelen o ayeti kerimelerden yola çıkarak cehennemdekilerin sayısının, cennettekilerin sayısına göre daha fazla olabileceğini söylemek mümkün yani o ayetlerden yola çıkarak. Evet.